Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, ben Zennubi Ezgi Kaya. Bir süreliğine programı ben sunacağım. Uygaröz esmi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. İstanbul'da yapılması planlanan 3. Havalimanı'nın Aktel Mühendislik tarafından hazırlanan ÇED raporu tamamlandı. Rapora göre proje sahasının büyük bir kısmı orman alanında kalıyor. Yeni havalimanının batı sınırı Terkos Barajı'nın, güney sınırı ise Ali Bey Barajı'nın uzun mesafe koruma alanına giriyor. Havalimanı inşaatı ile 70 adet göl ve göletin kurutulması, projenin yapılacağı alanda bulunan 2,5 milyonu aşkın ağaçtan yaklaşık 660 binin kesilmesi ve kalan 1 bin ağacın taşınması öngörülüyor. Projenin 7.650 hektarlık alanının 6.172 hektarını orman alanları kaplıyor. Proje sahasında maden işletmelerinin oluşturduğu yapay göller inşaat aşamasında sulama suyu olarak kullanılacak. Daha sonra hafriyat ve dolgu malzemesiyle doldurulacak. Projeyle beklenen çevresel etkiler arasında inşaat aşamasında alanda bulunan akarsu yataklarının su toplama miktarında azalma ve kirlilik yükünde artış yer alıyor. Antalya Alakır'da tüm itirazlara ve yargı kararlarına rağmen son kertede hidroelektrik santraline izin verilmesiyle birlikte bölgede korkulan oldu. Alakır Nehri baharın ortasında kurudu. Yaşanan süreçte Antalya Bölge İdare Mahkemesi çevreye telafisi mümkün olmayan zararlar verdiği gerekçesiyle HES inşaatını mühürlemişti. Ancak çevrecilerin sevinci yarım kalmıştı. Zira Dede Göl Enerji şirketine ait Kürce Hes hakkında mahkeme usul yönünden zaman aşımı gerekçesiyle tekrar santralin faaliyetine izin vermişti. Şimdi Alakır Nehri'nde hayat bulan on binlerce canlı nehrin tamamen borulara hapsedilmesiyle susuzluktan telef olma tehlikesiyle karşı karşıya. Alakır Nehri kardeşliği platformu şimdiden nesli tükenme tehlikesi altındaki kırmızı benekli alabalık dahil nehirde yaşayan birçok canlının telef olduğunu belirtiyor. Platform mahkemenin hakkını arayanların hak aramalarını engelleyecek şekilde bir yorum ile davayı süre yönünden reddetmesinin, idare hukukunun amaç ve hedeflerine aykırılığını vurgularken, mücadelerinin de her koşulda süreceğini kaydetti. Nijerya'daki altın madenleri zehir saçıyor. Zanfara bölgesinde çocuklar altın madenlerinden çıkan kurşundan zehirlenerek ölüyor. Bölgedeki altın madenlerinden yayılan kurşun yüzünden, çok geniş bir alanda hava, toprak ve su kirlenmiş durumda. Altın madenlerinde çalışan çocuklar doğrudan kurşun tuzu solurken, Çalışmayanlar da kurşun cevherinin evlerde işlenmesi nedeniyle kurşun zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya. Toplu zehirlenmeler nedeniyle son 4 yılda 450'den fazla çocuğun hayatını kaybettiği ve binlerce çocuğun kurşun zehirlenmesine karşı gerekli tedaviden mahrum olduğuna dikkat çekiliyor. Çocuklar üzerinde daha etkili olan ağır metal kurşun zehirlenmesi beyinde, böbreklerde, sinir sisteminde, ciğerlerde ve sindirim sisteminde tahribata yol açıyor. Bu zehirlenme genellikle yavaş ve birikerek uzun yıllar sonra ortaya çıkıyor. Uzmanlar bu durumun çocuklarda beyin gelişimini engellediğinin altını çiziyor. Ama şartlar, zanfara halkını geçimini zehir saçan bu madencilikten sağlamaya zorluyor. Türkiye'de bulunan genetiği değiştirilmiş pirinç skandalının Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanması üzerine bir açıklama yapan Greenpeace Akdeniz tarım kampanyası sorumlusu Tarık Nejat Dinç, Amerika'nın kendi yarattığı skandalı örtbas etmeye çalıştığını ve yanlış bilgilerle insanların kafasını karıştırdığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinden üst düzey bir yetkili basına yaptığı açıklamada GDO'lu pirinç yok, taşımada bulaşıyor. Türkiye sıfır GDO politikasını bırakmalı diyerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Türkiye'de GDO mevzuatını esnetmesi için lobi çalışması başlattı. Yapılan açıklamalarda kasıtlı bir dezenformasyon olduğunu söyleyen Dinç, Amerika Birleşik Devletleri Amerikan ürünlerinin ve şirketlerinin merkezinde yer aldığı genetiği değiştirmiş pirinç skandalında sorumluluk almayarak örtbas etme ve krizden fırsat yaratmaya çalışma yoluna gidiyor dedi. Dinç, tıpkı Avrupa Birliği'nde olduğu gibi Türkiye'de de biyogüvenlik kurulu tarafından onay verilen GDO çeşitlerinde binde 9'luk eşik değer uygulandığını, bunda sıfır toleransın söz konusu olduğunu, Türkiye'nin bu konuda Avrupa Birliği'nden hiçbir farkı olmadığını belirtti. Dinç, Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir zaman genetiği değiştirilmiş pirinç yetiştirilmediğini iddia eden yetkilere ise 2006 yılında Amerika'nın GDO'suz diye ithal ettiği pirinçlerin GDO'lu çıkması üzerine yaşanan skandalı hatırlattı. Bu skandalın sonucu Bayer firmasının 750 milyon dolar tazminat ödemesi olmuştu. Linch gördüğümüz kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri benzer bir skandalın ortaya çıkmasını önlemeye çalışıyor dedi. Batı Karadeniz bölgesinde Ereğli ile Amasra arasındaki 78 kilometrelik hatta 9 termik santral kurulmak istenmesi Zonguldakları harekete geçirdi. Avukat Yakup Okumuşoğlu aracılığıyla 27 çevre mücadelecisi Çevre ve Şehircilik Bakanı aleyhine dava açarak ÇED gerekli değildir kararının yürütmesinin durdurulmasını talep etmiş, Zonguldak'ta yerel mahkeme talebi uygun görmüştü. Kararın ardından yaşanabilir Zonguldak platformu adına konuşan Kadir Orhan, ne pahasına olursa olsun anlayışı ile Ereğli Kandili'den Bartın Amasra'ya kadar 78 kilometrelik sahil şeridinde mevcut 3 santrale ek olarak 5 termik santralin daha planlandığını belirtti. Orhan, planlanmış ek 5 termik santralin ÇED süreçleri çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda devam etmektedir. Bunlardan en son ZS-3 adıyla bilinen 1.220 MW kurulu güçteki termik santrali, ÇED olumlu kararı verilmiş ve platformumuz tarafından bu proje yargıya taşınmıştır. Yargı sürecinin başındayız ama akıl, bilim ve insanlık vicdanı inanıyoruz ki Zonguldak için, yaşam için en doğru kararı da verecektir dedi. Bölgedeki diğer 4 termik santral Amasra, Saltukava, Kasköy ve Ereğli Kandili'de planlanıyor. Çevreciler 9 termik santral ile bölgede en az 500 bin kişinin